Alhamdu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala Muhammed. Ve ala alihi ve Kibri kötülüğünü ve kibre sebep olan etkenleri anlatmıştık. Bugün Allah nasip ederse güzel ahlakın ehemmiyeti, o güzel ahlak neleri gerekli kılar ondan bahsedeceğiz. Ee, Resulullah sallam şöyle söylüyor allah Teala sizin için din olarak İslam'ı seçti. Siz de ona en güzel ahlak ve cömertlikle ikramda bulununuz. Din ancak onlarla kemale erer. Yani din itikattır, asıldır. Yeri kalptir. İnanılması gereken itikattır. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki Allah diyor Mekke'de işte cennet, cehennem, ahiret, iman, küfür bu gibi itikadın aslına taalluk eden şeylerden bahsetti diyor. Ne zaman ki onlar Medine'ye hicret ettiler, dinin furu olan işte cuma kılmaktır, işte cemaatle namaz kılmaktır, dini izhar etmektir. Bu gibi fırkalar da diyor, Allah Medine'de emretti diyor. Dolayısıyla din bir asıldır, o da itikat esasıdır. Ama bu kemaliyet değildir. Kemalet bir şeyin mükemmelliği demektir, tam olması demektir. Dini kemaliyete erdiren şey de güzel ahlak ve beraberinde cömertliktir. Güzel ahlak ve beraberinde cömertliktir. Tabi cömertlik de güzel ahlakın içerisinde bir baptır. Özellikle zikredilmesi neyi ifade eder? Ehemmiyetini. Yani umum bir ifade zikredildikten sonra Arapçada ardından taksis yapılır. O umumun içerisinden özel bir şey bir, bir kere daha tekrar edil, edilir ise orada Arapça belagatında kesinlikle ve kesinlikle bu madde çok çok önemli demektir. Mesela Allah diyor ki, ''Ubudullah'a وَعَقِمُوا صَلَاتٍ mesela Örnek, bilmiyorum Kur'an'da öyle bir ayet şu an var yok. Mesela diyor ki Allah'a ibadet edin, sonra da namaz kılın. Zaten namaz ibadeti çeşitlerinden bir tanesi. Umum ifadenin içerisinde bir has iktisas yapıldığı zaman dediğim gibi o iktisas yapılan şeyin ehemmiyeti ortaya çıkar. Ahnef i̇bn Kays ben size en büyük ve tedavisi kabil olmayan hastalıktan haber vereyim mi? dedi. Dediler ki evet. Kötü ahlak ve hezeyen eden kayıtsız dildir dedi. İnsanı güzel ahlaktan alıkoyan şey şu dilidir. İnsan ya hikmetle konuşur, insanın konuşması dinlenir. Ya da insan hikmetsiz konuşur, boş konuşur. İnsanların gözündeki değeri ve kıymeti aşağı olur, değeri gider. Bir hikmet ehli ahlakı kötü olanın rızkı da dar olur demiştir. Ki bunun sebebi bellidir, ahlaksızlığıdır. Bir belir, güzel ahlak sahibi olan kimse, kendi nefsinde rahat ve etrafında olanlar da ondan selamettedir. İnsan güzel ahlaklıysa, etrafı emindir ondan. Etrafı da selamettedir. Kendi de selamettedir. Ahlaksız olan da kendi huzursuz, etrafı da ondan emin değildir. Onların başına beladır o kişi. Ahlaksız bir adam. Laf söylüyorsun anlamıyor. Böyle diyorsun anlamıyor. Nasihat ediyorsun anlamıyor. Ceza veriyorsun anlamıyor. Hala daha, ahlaksızlığına devam ediyor. Bu adam belanın en büyüğü. Bir hikmet ehli dedi ki, ehlinle güzel geçin, onlarla bir arada kalmak uzun değildir. Derler ki, şair şöyle diyor, bir kavmin ahlakı güzel değilse, geniş memleketler onlara dar gelir. Kişi doğuştan akıllı yaratılmamışsa, uzun zaman yaşamakla zeka çoğalmaz. Akıl fıtridir. O yüzden hani kader diyor ya, birçok defadır anlatıyoruz. Cahiliyesi güzel olan İslam'ın da güzel olması meselesi. Yani insanlar zannederler ki, işte uzun yaşamak, insanda zeka getir. Halbuki elli yaşında adamlar var bugün, çocuk kadar, kuş kadar beyni yok. Müslüman çocuklar kadar beyinleri yok, akılları yok. Belki aynı beyne sahipler ama, ilimle yorulmadığı için, hikmetle yorulmadığı için, güzel ahlakla yorulmadığı için mahrum kalmış hikmetten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Güzel ahlak ve güzel komşuluk memleketleri mağmur ve ömürleri uzun kılar diyor. Aleyhisselatü vesselam. Bu hadis İmam Ahmed'in müsnedine geçiyor. Yani ömrü uzatan sebeplerden bir tanesi de güzel ahlaktır. Ve diyor kıyamet günü mizanda en ağır basacak amel güzel ahlaktır diyor. Tevhidden sonra. Gece namazı değil, oruç değil, zekat değil, hac değil. O değil, bu değil, şu değil, bu değil. Güzel ahlak. Mizamda tevhidden sonra en ağır basacak amel bu. Resulullah şöyle buyurdu. Dedi ki benim yanımda en sevimliğiniz, ahlaken en güzel olanınızdır. Cemiyetin külfetini omuzlayanlar, seven ve sevilenlerdir. Yani cemaatin külfetini omuzlayanlar, yani davetin meşakkatinin altına girenler, davet meşakkatini sırtlananlar. Çünkü genelde şey şöyledir usul, bir çalışanlar vardır. İki, çalışmadan görünmeye, görünmeye çalışanlar vardır. Bir çalışanlar vardır, onlar görülmezler genelde. Bir de e, çalışmadan görülmeye çalışanlar vardır. Bu riyakarlıklarındandır onlar. Gösteriş meraklısı olmalarındandır. Amellerini Allah rızası için değil de başka dünyevi sebepler e, kastıyla yapmalarındandır. Ve diyor ki, seven ve sevilenlerdir. Yani müminlerin kendisini sevdiği ve onun da müminleri sevdiğidir. Bakın eğer kalbinizde kardeşlerinize karşı sevgi yoksa Allah adına yemin ederek kıyamet günü şahitliğini yapacağım bir şehadetle şahitlik ediyorum ki hesabını Allah'a vereceğim bu şahitliğin kıyamet günü. Sizler de şahitsiniz, Allah da şahit, gök ehli de şahitler, yer ehli de şahit. Eğer sevmiyorsanız iyi bilin ki sizi de sevmiyorlar. Sevmiyorsanız sizi de sevmiyorlar. Zannetmeyin ki bulunmaz kumaşısınız. Zannetmeyin ki en ahlaklıya, zaten insana göre en ahlaklı kendisidir yeryüzünde. Ben 25 yaşındayım, 24 yaşındayım. Bugüne kadar adam görmedim ki ben ahlaksızım diye. Kendim içindeyim. Ve kendim içinde olarak tekrar söylüyorum, herkes kendi dünyanın en ahlaklı adamı zannediyor. Bu tamamıyla şeytanın ve hevesin bizi aldatmasıdır. Çünkü biz kendimizi kemal görürsek düzeltme ihtiyacı hissetmeyiz. Ama eksik ve kusur görürsek sürekli ayıp ararız kendimizde. Ayıp ararsak düzeliriz ama ayıp aramazsak kendimizde düzelmeyiz hiçbir zaman. Bizim zaten İslam olduktan sonra ahlakımızı düzeltememizin sebebi Müslümanlar olarak kendimizde ayıp görmeyişimizdir. Kendi nefsimin başına koyuyorum. Önce kendi ayıbımızı araştırmamız lazım. Ama biz genelde şey avcısıyız. Ayıp avcısıyız biz. Genelde başkalarınınkini çok büyülüyoruz. Bu işte cimri bu, geveze bu, işte biraz pinti bu. Bu da takvahsız Allah'tan korkmuyor bu. Ameli zayıf bu. Şöyle. Ya herkesin şeytanını çözmüşüz ama bir kendimizinkini bulamamışız. Bu kadar adamınkini çözüyoruz, kendimizde hayrımız yok yani. Kalpler karşılıklıdır diye bir atasözü değil mi? Kalpler karşılıklıdır diye bir söz var halk arasında atasözü dahi olmasa. Yani eğer az önce söyledim ya hani sevmiyorsanız iyi bilin ki sizi de sevmiyorlar. Bu kalplerin karşılıklı olmasındandır yani. Bir şeylerin illa dile dökülmesi gerekmez. İlla de amele dökülmesi gerekmez. Kalplerde bir şeyler gizlidir onlar bir, bir karşı taraflar iki taraf açısından hissedilebilir. Hislerle Bunlar bilinir. O yüzden sevilmek istiyorsanız kardeşlerinizi sevin. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki cennet ehli mülayim tabiatlı halim selim geçimli güler yüzlü olanlardır. Kardeşlerine tebessüm eden kardeşlerine kadar karşı halim olan kardeşlerine karşı mülayim tabiatlı olan geçimli alttan almasını bilen eza edildiğinde ezayı ortaya koyan ama bununla beraber düşmanla götürmeyen bunu çünkü genelde biz insanların fıtratı bu konuda pis imtihan gereği biraz Allah bizi tevit fıtratıyla yarattı onu kastetmiyorum da nefsimizde şey var e, zulme mail var yani Allah diyor evvaka nel insan zalıman insan zalimdir cahildir mesela sevdiğimiz bir adam aynı hatayı yapıyor adamı örtüyoruz aybını sevmediğimiz bir adam yapıyor. Öyle bir büyütüyoruz ki pire oldu deve. Pire ufacık şey oldu deve. Üzerine düşmanlık, ona düşmanlık etmeyene de düşmanlık, etmeyene de düşmanlık, etmeyene de düşmanlık. Heh? Yaşayarak biz de öğrendik. Biz de bu aynı hataları çok çok defa yaptık. İnsan şeriatı bilmeyince fark etmiyor, hata yaptığını fark etmiyor. O zaman da şeytan diyor, sen doğruyu yapıyorsun. Sen güzeli yapıyorsun. İnsan ancak ayıplarını, şeriatı talim ederek, o şeriatla amel ederek öğrenebilir ve düzeltebilir. Allah bizi düzeltsin, doğrutsun. Nitekim diyor, şair şöyle der. Bazen durulaşır, bazen de bulanırım. Bazen bulanmadan durulmak olmuyor. Yani bazen bulanırım, yani İç âlemin böyle fırtınalar kopar yani. Bazen şey durulmam. Bazen durulduğunda sakin, mutlu, huzurlu. Elhamdülillah dinli yaşıyor. Rabbi, Rabbinden razı, Rabbi ondan razı. Kalbi mutmain. Rabbine karşı ibadet ediyetten. Ama diyor bazen bulanmadan durulmak olmuyor. Yani bazen şimşekler çakacak bir içinde. Bazen bir başın ağrıyacak, uykun kaçacak. Hıh? Biraz sıkıntıya gireceksin ama göreceksin sonunda Allah Teala wa o bulanıklıktan sonra durgunluğu verecek. İşte bu ahlakın düzelmesinin aslında bir metodudur. Ahlakın düzelmesi için biraz bazen baş ağrması gerekiyor. Yani nasıl dedik ya insan ayıbını görmez birinin göstermesi lazım. Sen kardeşin ayıbını gösterirsin sana kızar Allah için. Sen kızmayacaksın ki onu kurtarasın o ayıptan. Sen de kızarsan mesele karşılıklı nef nefisleşmeye, düşmanlığa dönecek. Ama sen kardeşine sabredip gene söylesen, kötü davranmasan, sen gene söylesen kötü davranmasan, affedici olmayı bilsen. Mesela tartıştın dedin ki ya bunu ben alacağım, sen alacaksın. Tamam, ayrıldın. Bir gün, iki gün, üç gün yolda görüyorsun, kafan çeviriyorsan bu münafıklığın ta kendisi. Ama öyle sert bir kavgana rağmen, Yarım saat sonra ah, Al Selamun diye diyebiliyorsan Gözüne bakabiliyorsan Adamın heh, Gözüne bakamazsınız Şeytanlar çünkü çakışıyorlar Çipşekler çakıyor da kimse görmüyor Çipşekler çakıyor aslında da Manevi alemde şeyde görülmüyor Maddi zahir alemde yok ortada Kafayı kaldırıp gözüne bakmaya Utanıyor hayırlı yani Niye? Baksa kalpten kalbe sevgi akacak olmayacak. Şeytan bunu istemiyor diyor, bakma kafanı inir. Yani her şeyin madde madde madde olduğu için hayatımızda biz bu ahlakın sadece madde olan kısmı dille düzeleceğini zannediyoruz. Dille düzelmez ahlak. Ahlak bazen sevgiyi gözden göze nakletmekle, ahlak bazen konuşurken yürekten konuşmakla ancak olur. Yoksa zahir birkaç kelime sarf etmek, birkaç bir şey ortaya koymak, hiçbir insanın ahlakını düzeltmez kardeşim. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, güzel ahlak ve güzel komşuluk, memleket, <gülüyor> ha, az önce bu hadis okudu, pardon. Resulullah Aleyhisselatü e, demişti ki, cennet tehlimülen tabiatlılardır. Gene başka bir hadis de diyor ki, insanların en şerlesi, iki yüzlü olandır ki, bir tarafa bir, diğer tarafa da başka bir yüzle gider. Şimdi adamla kavga etti. Sonra gittin selam verdin hiçbir şey olmamış gibi ta ki kardeşimle arama düşmanlık girmesin. Ben Allah için söyledim. Tam kabul etmese de ben gene devam ediyorum. Allah için seviyorum. Kardeşimdir benim. Ama burada bir musibet bekliyor kulu. İki yüzlülük gibi durum söz konusu olabilir ona. Eğer zahirini batınına tabi kılmazsa batınını zahirine tabi kılmazsa İkiyüzlülük o zaman günlüğüne geliyor. İçinden aslında sevmiyor ama dışarıda seviyormuş gibi yapmaya çalışıyor. Yok, seviyormuş gibi yapmaya çalışma. Kalbine bunu koy. Kula kardeşini hakir görmesi günah olarak yeter değil mi? Hakir nerede görür insan? Kalpte görür. Amelle olmaz ki bu iş. Daha kalpte var olan bir şeyden dolayı insan günah kazanıyor. Ahlakı bozuluyor. Ahlakı bozuluyor ve aralarındaki sevgi ve kardeşlik yok oluyor. Neyden? Kalpte beslediği vesveseler. Ya içinizde mesela kardeşinize vesvese geldi. Allah için herkes elini vicdanına koysun, söylesin. Dedi mi hiç? Ya sen şeytansın. A Allah'tan korkuyorum ben. Velev bana onu da düşünse tamam bırak yani. Kesinlikle kötülük yapan kimsenin kötülüğü yanına kar kalmaz. Allah zaten ortaya çıkartır. Ama ben ona böyle düşünürsem <gülüyor> suizan yaparsam biliyorum Allah bana gazap eder kalbin pislenir. O yüzden varsın ben hani birazcık ahmaklık diyorlar ya insanlar. Güzel ad, ahlan adında da ahmaklık koymuşlar, enayilik koymuşlar. Biliyorsunuz Yahudilerin ilk yaptığı şey neydi? Kelimeleri yerinden oynat. Dediler ki innema beyu mislü'r riba. Alışveriş dediğinde işte faizdi. Faiz gibi bir şey de alışveriş gibi bir şey alıyorsun, satıyorsun alışveriş dediğin şey, mal alıyorsun, üçe satıyorsun, beşe. Biz de para alıyoruz. Üçe veriyoruz, beşe geri alıyoruz. Aha dediler, ticaret. Eşyanın adını değiştirdiler Yahudiler. Allah onlara iç yağını haram kıldı, dediler o zaman biz eritelim, satalım. O zaman iç yağ olmaz, bu farklı bir şey olur. Ha? Bugün de güzel ahlakın adı olmuş şey, enayilik. Ben enayiyim miyim diyor, hakkımı yedireceğim Allah. Öyle bir kibir var ki, ona Allah'ın hakkı yeniyor. Kullar ilahlık iddia ediyorlar. Allah gazap etmiyordu. Sen kimsin? Senin ne hakkın var yani? Ağır ettiği o zaman. Baktığın adam senin hakkına riayet etmiyor. Yüz çevir. Allah kaç yerde emretmiş? Yüz çevir, yüz çevir. Baktığın adam senin hakkına riayet etmiyor. Yüz çevir. Yaklaştırma kendine. Dost kılma kendine. He? He? Kendi düşünsün ama tam aksini yaptığın zaman iyice yaklaştıkça, iyice ben sana hakkımı yedirmem dedikçe sen de onun gibi terbiyesiz oluyorsun. Başka farkın olmuyor o insanla. Ama yüz çevirip sen kendi doğru olanı yaptığın zaman, yarışmadığın zaman senin güzel ahlakın ortaya çıkıyor. Seleften birilerinin dediği gibi diyorlar ki dünyada birinin sizinle yarıştığını görüyorsan, siz onunla ahirette yarışın diyor. Göreceksiniz, galipsiz olacaksınız diyorlar. E niye galip olmuyorsun ki? Senin yanında Allah'ın rızası var ya. Haklıysan Allah'ın vaadi var. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ الَّذ۪ينَ اَمَنُونَ Allah şüphesiz iman edenleri müdafaa edecektir. Sen iddanda haklıysan, iddanda hak sahibiysen, Allah katında gerçekten haklıysan isen, Allah senin haklılığını bir gün ortaya çıkartacak. Acele etmeyeceksin sadece. Acele ediyorsan şeytan vardır. El-aceletu şeytan Öyle diyor hadis. Demek ki senin iddian haksız, batıl. Çünkü şeytan seni hak iddia ettiriyor sana. Şeytan da kendisi için hak iddia etmişti. Ben ateşlerim, topraktan üstünüm. Onun bana secde etmesi lazım. Benim ona değil. Hakkı olmayan bir şey iddia etti, acele etti. Bak şeytan aynı hatayı seni düşüyor, acele ettiriyor. Demek ki sen hak sahibi değilsin yani. Acele ediyorsun. Ama yok acele etmiyorsan sabırlan. İstikrardan yoluna devam ediyorsan Sen kendi yaptığından kendini Hesaba çekip kendi ahlakını Düzeltiyorsan Allah subhanehu Teala azze ve Cell, senin haklılığını Üç sene sonra da olsa beş sene sonra Da olsa ortaya çıkartacaktır Nitekim bazı Yaşadığımız hadiselerde Allah azze ve Celle Bu ayetini göstermiştir Bazen bir ay geçmiştir Allah insanların haklılığını ortaya çıkarmıştır Bazen bir sene geçmiştir bazen Dört sene geçmiştir hala çıkmamıştır Haklılıklar ortaya e sabır yani. Belki ölene kadar da çıkmayacak. Ne yapalım? Kıyamet var, ahiret var, din günü var. E din günü çıksın ortaya. Ne olur ki yani? Yani Resulullah diyor ki aleyhisselatu vesselâm, iki kişi gelir bana muhakemeleşirler. Birinin, birinin dili ötekinden daha baskındır. Birinin dili ötekinden daha baskındır. Ben ona diyor, hakkı olmayan bir pay veririm. Ona ateşten bir pay vermişim de diyor. Bak peygamber dünyada her hak sahibine hakkın gitmeyeceğini haber vermiş. Şeriat dahi olsa. Geçerli bazı insani sebeplerden dolayı. Ve hükmeden kadı peygamber, hiçbir kadı peygamberden daha adil olamaz. Resulullah bu hakkın taksimi, taksiminde hata ediyorsa, sonrakiler nasıl hata etmesinler ki? Demek ki bazı hesaplar ahirete kalacak yani. Ama ahirete iman eden bir insan ancak sabredebilir. Siz yarının geleceğine inanıyorsanız sabredebilirsiniz. Yoksa, ezadır. Yarının gelmeyeceğiyle bilseyiz bir, bir türlü vakit geçmek bilmez yani. İşkence olur size. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir işte. İki yüzlü olanın Allah'a karşı yüzü olmaz. İki yüzlü olanın Allah subhanahu ta'ala karşı yüzü olmaz. Bu herkese farklı yüz göstermek yani. Yani iki gün bu adamla kavgalısın, yarın çıkarım var diye canından dost kesiliyorsun. Ondan sonra ondan çıkarın bitiyor, ondan sonra bir numaralı düşman oluyor. Vallahi bu adam yarın hiç kimseye canından dost olmaz, hiç kimseye de fayda vermez. Ta kendini değiştirene kadar. Bana faydası olmaz böyle bir adam. Ben böyle biriysen benim de yanımdaki adama bir faydam olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama yok dostluğu gerçekten Allah rızası için bazı çıkarlar için karşı tarafın samimiyetine inanmakla beraber. Samimiyet dediğim gibi kalpten gelir, dilden olmaz. Ben samimim demekle olmaz. Ben söylediğimde yalan söylemiyorum demekle olmaz. Samiyet hissedilir. Onun adı basirettir. Ben ne diyorum en başından beri? Allah metni göndermiş. Şu benim okuduğum metni de herkes okur. Ama mesele bunu amel etmekle ortaya çıkarmaktır. Orada işte hak ile batıl ehli birbirinden ayrılır. Orada basiret vardır. Orada feraset vardır. Hazreti Osman radiyallahu anhu biri giriyor meclise. Diyor ki sen diyor zinakarın tekisin diyor diyorlar Osman nereden bildi? diyor basiret, delil bilmiyorum diyor yani bu adam zinakar diyor yani bunun bazı işaretleri var, bir adam girdiğinde de münafık mı, bu adam mümin mi imanında sadık mı, yalancı mı samimi mi veya riyakar mı Heh? yaptıkları ettikleri, konuştukları her şey bunu ortaya koyar. bir adam bakıyorsunuz eleştirmek deyince bir numara Şimdi eleştiriye karşı değil ha. Eleştiri olacak, her zaman olacak ki düzelsin insanlar. Hani eleştirirken vicdan vasfından noksan bir şekilde eleştiriyor. Şimdi bir şey mesela yapılmış, işte o şeyin on parçasından sekiz parçası düzgün. O sekizden hiç bahsetmiyor. İki parçası var, tıpkı kadının nankörlüğü gibi kocasına diyor ki, ne iyilik gördüm ki. He? Koca Gece gündüz yedirmiş, içirmiş, giydirmiş, bakmış, affedersin çocuk gibi nazıyla oynamış, kendi ağırlığını götürmüş erkek kadınla. Çünkü kadın dedim mi erkeğin ağırlığı gider o kadar. Erkek ağır bir varlıktır. Kadın aklı yarımdır, aklı kısadır. Hey Gönlünü yapacak diye bazen erkek de akılsızlaşır yani. O kadar fedakarlık yapmış kendinde. Bu kadar fedakarlığa rağmen diyor ki, ne gördüm ki senden. Şimdi bir adam var eleştiriyor bir işi, dersin ki bu işin hiç hayrı yok yani, hep şermiş bu iş yani. İnsanlar hep şer getirmiş. Sonra aynı adam, bir hayre davet edildiği zaman, hayır amele davet edildiği zaman, bakıyorsunuz ortada yok, gözler onu arıyor. Neredesin? Şu var. Neredesin? Bu var. Neredesin? Bu var. E arkadaş sen az önce dediğin hiçbir hayır yok. O zaman sen çözüm koy ortaya. O zaman sen doğru olanı yap biz de senden ibret alalım. Değil mi? Allah ne diyor? İbrahim'e biz onu diyor arkasından gelenlere bir kelime, bir güzel örnek kıldık. Ha? Örnek olmasa insan nasıl değişecek? Görüyorsun ki İbrahim ateşe atlamış. Demiş. Tevekkülü İbrahim'den öğreniyorsun. İbret alıyorsun, değişiyorsun. ha. İbrahim tek başına put kırmış, kavim içerisinde güçsüzken korkmuyorsun o zaman Hakk'ı anlatırken, yaşarken, davet ederken değil mi? Güzel bir örnek olacak ki insanlar o örneğe tabi olacaklar. O yüzden peygamberlere göre bu fıtrat güzel örnek olmadan asla ve asla olmaz. Kesinlikle bir güzel örnek olması lazım ki insan ibret alsın. Sen şimdi eleştireceksin, hepsi batıl diyeceksin, güzel örneği de ortaya koymayacaksın. Bu işte tam münafıkların yaptığı şey. Kur'an böyle söylüyor. Dediler ki münafıklar müminin biri bir avuç hurma getirdi. Bir avuç hurma. Ya böyle infak mı olur? Bir avuç hurma mı getirir Peygamber sizden ordu kuşandıracak. İşte binlerce adam var. Binlerce adama silah alınacak. Bilmem kıyafet alınacak. Binek alınacak. Bir avuç hurmadan ne olur? Böyle sadaka mı olur dedi. iki tane münafık. Hicvettiler adamı dillerini. Zaten münafıkların işleri dilleriyle hicvetmektir. Hicvederler, kötülerler, laf sokarlar. Hep kinayeli konuşurlar. Hep kinayeli konuşurlar. Açık konuşmazlar. Sonra Resulullah dedi siz getirin aleyhissalâtu Vesselam. Dediler yok ektik seni alacağız mahsulü hepsini vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, sene oldu geldi kimse bir şey vermedi. Bu görülmesi gereken bir basiret. Bir adam portresi var. En çok cemaatlere musallat olan, cemaatleri parçalayan, hayırlı toplulukları, şerli toplulukları dönüştüren, her şeyi yaparız diyen ama hiçbir şey yapmayan adamlar. Ha işte münafıklar, basiret daha bu. Amel ne? Konuşuyoruz. Dört senedir İstanbul'da, beş senedir İstanbul'da davet yapıyoruz. Tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar tanımıyor. Dört sene önce bizi eleştiren insanlar bugün geliyorlar değil mi? Dört sene geçti kim nereye geldi? Sade konuştular. Desen ki güzel bir örnek ortaya koydular, ibret alalım biz de aynısını yapalım. Yok, sadece konuştular. Konuşan adamlar hala aynı yerdeler. Dört sene geçti. Susup amel eden adamlar hayırda aldılar, yanlarına ne alabildik alabildiyseler... Bugünkü güne geldiler. Yarın da böyle olması lazım. Ölene kadar da bunun böyle olması lazım. Konuşmaktan daha ziyade amelerdir. Zaten müminle münafığ birbirinden ayıran şey ameldir. Konuşmak değildir yani. Konuşmak kolay niyet çünkü dilin kemik, kemiği yok dilin. Kemiği olmayan bir organ çabuk yorulmaz. Çok rahat hareket eder. Ahlakı bozan sebepler demiş İmam Maverdi. Rahimahullah. Birincisi diyor, bir makam ve iş başına geçmek insan ahlakını bozar. İnsanların çoğu buna edemez Çünkü bu bir beladır. Her nimetin bela olması gibi. Çocuk bir nimettir. Kadın bir nimettir. Değil mi? Mal bir nimettir. Ama insan bunların hakkını yerine getirmezse musibet olur, bela olur ona. Saptırır onu Allah'ın yolu. Şimdi nice insan da var, aynı şekilde Aynı şekilde bulundukları yere makama ve mevkiye sabredebilecek bir ahlaka sahip olmadıkları için o makamın verdiği sarhoşluk neticesinde saçmalayıp çok komik şeyler yapmışlardır. Ondan sonra kendi değerlerini düşürmüştürler. O adam makam mevki almadan önceki insanların gözündeki yeri ile aldıktan sonraki yeri bambaşkadır. Almadan önce çok saygın bir adamken aldıktan sonra rezil bir insan haline dönmüştür. Niye? Çünkü sabretmeyi bilmiyordur yeri. Düşünün alimler kitaplarında neyi anlatmışlar? İşte zenginliğe sabretmek mi zor, fakirliğe sabretmek mi zor? Fakir sabreder, niye zaten yani sabretmese ne olur? Ne yazar ki yani? Yok işte yani. Ama zengin var. Var olan gücü sarf etmemeye sabredecek. Bu çok çok daha zor. O yüzden demişler zenginliğe sabır, fakirliğe sabırdan zordur. Şimdi itaat nefse zor gelir, ağırdır. Bir emire itaat etmek zordur yani. Herkese ağır gelir. Ama inanın imaret alan, emirlik alan insanların işi daha zordur. Onların sabrı daha büyüktür. Onlar kendilerini helak ederler. Niye? Kıyamet günü yaptığı bütün tasarrufatların Allah'a, Hesabını verecekti. Burada biraz yani ileriki bölümler bilmiyorum nasıl bir kısmet olur mu da. İmareti anlatıyor imamlı. Hiç kimse yok gidiyor ki diyor kişi başına emir olmasın. Resulullah orduya da emir koyuyordu. Kendi emirdi ama ordunun başına da emir koyuyordu. Üç kişiyi de yola çıkardığında başına emir koyuyordu. Her şeyde bir emir koyuyordu yani. Üç kişi oldular mı hemen başlarına bir emir tayin ediyor. 10 kişinin başına emir olan yok ki diyor kıyamet günü elleri diyor şöyle boynuna boynuna kilitlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gelir. Ya diyor yaptıkları işler ve ameller hayır ise o bağ çözülür de kurtulur. Ya da diyor yaptıkların hesabını veremezse Allah'ın razı olduğu şekilde amel etmediyse cehenneme atılır o şekilde diyor. Canım büyük bir musibet. Hatta bu hadisi okuduğumuz zaman yani dedik ki ben kendi adıma vallahi kardeşim biri var yanımda dedim ki bırakayım bırakalım yani bu iş. Hepimiz bırakalım oturalım evimizde yani. Oturalım öyle kitap okuyalım. Hiç imanete falan girmeyelim. Hiç işitme itaat etmeye girmeyelim. Ama baktım ki bu da şeytanın kandırması. Çünkü Nasar iştin, itaat edin, cemoğlun hep bunu emrediyor. Ama işin tehlikesini anlatıyor bu hadis. İşte o olduğu, var olduğu makama sabrı bilmeye o makamı başkalarının üstünlük olarak kullanmak isteyen, o makamı kibir için kullanmak isteyen, o makamı insanlara hizmet etmek için değil de kendine hizmet ettirmek için kullanmak isteyen. Çünkü bugüne kadar hep öyle olmuş yani. Nice cemaat liderleri var. Ne var? Adamların 2-3 tane evleri, arabaları, arsaları çok zenginler. Mesela Türkiye'deki tevhidi cemaat sayın 3-4 tane bana şimdi desem. Hemen aklınızda 3-4 tane vardır söylersiniz. Allah adına yemin ediyorum o cemaatlerin başlarındaki adamların hepsinin en az iki tane evi var, bir tane arabası var, falan yerde gayrimenkulü var, filan yerde bilmem yatırımı var. Ya da bir yolunda olan ticareti var. Hiçbir tanesini bulamazsınız. Hepsi böyle olmuşlar. Önceden Müslüman olan, sonradan mürtet olan adamlar. Onları konuşuyorum. Ha şimdi Müslüman olanlara bakıyorsunuz, Allah onları gidermiş, onlar sahip çıkmacı yerine başkalarını vermiş. Onlar da bunlar yok. Onlar da sabredemezseler, onlar da öyle olacaklar. Onlar da sabredemezseler, onlar da öyle olacaklar. Ve onların beraberindekiler de tabii ki, yani bu sadece onları bağlayan bir tehlike değil, beraberindekileri de bağlayan bir tehlike. O yüzden işte insan en basitinden güç olur. 300 kişilik bir cemaat oldunuz mesela, 500 kişi, 1000 kişi. Bin kişilik bir topluluk. Bir emir çıkıyor. Bin kişi işittik, itaat ettik diyor. Bin kişi. Bir tane fire vermiyorsunuz. Yat yat, kalk kalk. Bir anda diyorsun bu yapılmayacak. Herkes yapmıyor. Bir bakıyorsun ki gücünü bütün insanlar fark ediyor. Gücünüz karşısında teslim oluyorlar. Geliyorlar sizden yardım dilemeye falan. Ya şu sıkıntımız var bir halletseniz falan. O dün kibirle konuşan adamlar Gelinlik kız gibi konuşuyorlar yanınızda. Niye? Güç olmuşsunuz? Ama o güce sabredemeyen insanlar ne yapıyorlar o gücü biliyor musunuz? Azgınlaşmak için kullanıyorlar. O güç sarhoşluğa sokuyor onları. Çünkü şehvet sadece ferç değildir, avret şehveti değildir. Dünyevi şehvetler olur. Şehvet adamın aklını örter. Delil de Lut aleyhisselamın kavminin kıssasının anlatıldığı ayetlerdir. Onlar diyor fî dalâlihim ya'mahûn sapıklıklarında diyor sarhoşdular diyor. Ama ha akılları kapanmıştı. O yüzden Lut Aleyhisselam kavmine melekler yakışıklı delikanlar olarak gelince Lut'a dediler ki Ya Lut dediler şu misafirlerini bize ver dediler. Sen ne istediğimizi biliyorsun. Utanmaz, hayatsız, arlanmaz insanlar. Lut dedi ki eleyse fîkûn racilur reşîd. Aranızda bir tane akıl sahibi kalmadı mı dedi yani. Raşid Arapça uyanıklıktır, sarhoşluktan uyanmaktır yani. İnsanın ne yaptığını bilmesidir, aklının başında olmasıdır. Şehvet adamın aklını örter, ne yaptığını bilmez insan. İşte makam mevkiz ve dünyevi şehvetlerden bir tanesidir. İnsanın aklını örter de ne yaptığını bilmez hale gelir insan o. Nice topluluklar tanıyoruz, on kişi bir araya gelmişler. On kişi altı isterler. Hadi olsun 100 kişi olsun. Ya 200 kişi olur ya. Ne olur ki yani? 200 kişi olunca işleri güçleri şey olmuş. İşte sokakta yürüyor. Yürüyor ha. Adamın biri şey yapmış. Tas bakmış. Yavru Allah diyor ki ayette o Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürürler, tevazuyla yürürler. Kibirle yürümezler ki. şimdi 200 kişi olmuş ya. Bir de sakal koymuş şey gösterecek kendini. Yani biz izzetliyiz, onu gösterecek. Gidelim burada 3-5 adam var mazlum, gariban, onu dövelim. Burada 3-5 adam var ona bilmem ne edelim. He? Gidelim ona artistlik yapalım, laf e, erkekliği yapalım, işte, şöyle yaparız, böyle ederiz, bunu götürürüz. He? Siz 200 kişi tağıtları yıkmak için mi bir araya geldiniz yoksa tağıt olup mazlumlara zulmetmek için mi bir araya geldiniz? Bu insanlar mı sabretmişler makamlar? Niye şimdi ahlaksız olduklarını anlayabiliyor musunuz bu gibi çevre, çevrenizde var olan insanlar? Onlar makama sabredemeyen insanlar. Yüz kişi olunca kendilerini bir hat zannediyorlar. Yani. Allah İsa suresinde diyor ki peygambere, tavsiye ediyor müminlere yani, kibirle yürüme diyor. Ne kadar uzarsan uzak göğe varamazsın, ne kadar güçlü olursan ol da yeri yarıp dibine giremezsin yani. O yüzden kendi yerini bil, haddini bil, makamını bil. İnsan yerini bilirse buraya sabreder ve bu yerin hakkını verir. Ama ahlakını o zaman bozmaz. Ancak insan o sabrı gösteremeyecek cinsten insanlardansa ki ekseri insanlar böyledir. Onlar şımarıp ahlaklarını bozarlar. Allah bizi düzeltsin. Makamdan atılmak da diyor ahlakı bozan ikinci bir. Unsurdur. Bu da gene aynı esasa bağlıdır. Bu anlattığımız birinci esasa. Bu makama sabredememektendir. İnsan kendinden yok olan, yani bir nimetin yok olmasını istemez, her zaman artmasını ister insan. O yüzden bakarsınız ki böyle bir şey, böyle bir imtihan başına geldiği zaman hemen işte insan ağlamaya, sızlamaya, yakınmaya başlar. Üç, fakirlikten zenginleşmek ahlakı bozan sebeplerdendir. Diyorlar ya sonradan görme. Para buldu mu adam değişiyor mesela. Dün fakirken çok ahlaklı, çok sevazlı, cebindeki parayı paylaşan adamın cebinde 20 milyon var hiç umurunda değil lan. Ay ekmek götürceğim niye paylaşıyorsun? alsın diyor kardeşim o da ihtiyacı var. Aha 10 milyon. Al onu senin, onu benim. Aynı adam milyar kazanıyor sonra, 10 milyon verirken titriyor eli, korkuyor yani. 50 kere düşünüyor. Çünkü bu ahlakı bozan en büyük unsurlardan bir tanesi. Az önceki gibi makam dünyanın bir şehvetidir. Para dünyanın bir şehvetidir. Şehvetlere genel olarak sabretmesini bilmeyen herkes güzel ahlaktan yoksundur. Avret şehveti her insanda vardır. Ona sabretmeyi bilmeyen adam zelil olur, ahlaksız olur. Ona sabretmeyi bilen ahlaklı olur. He? Hepsi böyledir yani. Makam, avret şehveti ondan sonra e, Zenginlik şehveti, mal şehveti, bunların her birinin insan hakkını yerine getirirse ahlakı güzelleşir. Aksi takdirde güzelleşmez. Aksi, tak aksi takdirde çirkin bir ahlak, pis bir ahlak olur. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, eğer Allahü Teala insan olunu üç şeyde zelil etmemiş olsaydı, onların başı hiçbir şeyle eğilmezdi. Yani Allah üç şeyde insanı zelil etmiş, kibrini yere sürtmüş, aklı başına gelsin diye. Birincisi fakirlik. Fakir olunca kibirlenemez insan çok öyle kolay kolay. İkincisi hastalık. Hasta olunca da insan acziyetini bilir Allah'a. Yalvarır yakarır ki hastalığı gitsin diye. Derdi hastalıktır. Beyni hastalığı düşünür. Hastalığı olmayan adam boş şeyler düşünür. Takacak yer arar millete. Onun saçına bakar, bunun tipine bakar, bunun kıyafetine bakar. Bunun konuşması onu gerer. Yok böyle konuşuyor, şöyle konuşuyor. Yok Öteki böyle ediyor, şöyle ediyor. Hani derdi olmayınca dert arıyor kendine. Ne yapsın zavallı, canı sıkılıyor. Ama hastalık verirse Allah bana teala ona, tek derdi hastalık. Düşün ki kanser olmuş. Ya o efendim böyle konuşmuş, böyle derdi olur mu daha onun? Gece gündüz düşünce tek şey var. Ölüm. Zaten ahirete az düşünen insanlar böyle şeylerle vakitlerini harcarlar. Ahiretin düşen, az düşünen insanların işidir. Yok o böyle yapmış, bu böyle etmiş, bu böyle gitmiş. Gecesi gündüzü bu işlerle. Meclisler hep bunlarla dolu. Şeytanların meclisi, insanların meclisi değil oran. Tabi o şeytan meclisine çeviren insanların hepsi de Allah hesabını verecekler. Fakirlik, hastalık ve ölüm. Bu üç şey insanın kibrini yere sürten şeydir. Bir arkadaş var çok düşman da dine. Dinimize yani. Dine değil de kendince o da Müslüman da. Sonra adam hasta oldu. Kanser oldu. O aslan parçası süt dökmüş kedi oldu biliyor musunuz? Hiç. gördüğümü mü şimdi bir ikram ediyor. Bir böyle hoş davranıyor. Bir merhametli şefkatli davranıyor. Ya bana da öğretin edin. Ne oldu? Dün, de, dün böyleydin sen. Dün böyle aynı insandın ama sen farklıydın. O zaman kibir yapıyordun. Allah işte senin o kibirini neyle yere sürttü? Başına verdiği musibetle. E Nicelerini de etrafımızda görüyoruz dört senedir. Kibirlenen, Müslümanlara düşman olan, müşrikleri kendine dost edinen adamlar. Böyle kibirlendikçe Allah onları ahlaksız yapıyor. Ahlaksız oldukça da bırakın büyük insanları çoluk çocuğun gözünde bile rezil oluyor. Çoluk çocuğun gözünde rezil oluyorlar. Şimdi Türkiye'de birkaç tane böyle büyük alim diye geçinen adam var. Tevhid ehli. İşte onların etba geliyorlar konuşmaya. Bir şeyler anlatıyorum. Ya diyor anlatıyorum anlatıyorum. Ya tamam da diyor hocam diyor. Öyle büyük bir hoca diyor. Senelerin hocası nasıl böyle bir hata yapıyor? Valla dedim o dedim büyük bir adam olsaydı Allah benim gibi bir çocuğa onu rezil etmezdi dedim. Ben çocuğum onun yanında. Adam olsaydı Allah kulu olsaydı hakkı söyleseydi benim gibi bir çocuğa rezil etmezdi. Allah şimdi benim gibi bir çocuğa rezil etmiş bak dirine sakız yapmış dedi. Niye saçmalıyor? Dün inandığı dinin tam tersini bugün anlattığı için saçmalıyor dedim yani. Başka hiçbir izahı yok. Rezillik sadece ahirette değil, dünyada da var yani. Ahlaksızlaştıkça. Diyor ki fakirlikte ahlakı bozan başka bir sebeptir. Tabi aşırı zenginlikle beraber yani şeriat her şeyde dengeyi kurmuş yani. Böyle alıp alıp nasları böyle hep karşı tarafa veya kendimize böyle vurmanı anlamıyor. Her şeyin bir ortası var. Biz zengin değiliz iyi zenginlerin hepsine vuralım bu nasları. fakirler de ahlaksız oluyor. Bazen fakirlik niye iki yüzlü yapar insanı? Diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. <gülüyor> kurtu e, İbnü ve Müsned'inde rivayet ediyor. Kenzun'un malında bir de rivayet edilmiş. Neredeyse fakirlik küfle yak, yaklaştı. E, neredeyse fakirlik diyor küfür olacaktı. Haset ise az kalsın kadere galip gelecekti. Yani çünkü haset şerrî olanmış. Bir şey. Biri birine haset ettiği zaman aslında zararı sahibine. Hasedin zararı sahibine. Ama hani bu işin nazar gibi bir boyutu olduğu için nazara dikkat çekiyor. Zaten başka hadis var. Nazar deveyi kazana adam mezara koyar diyor sularesel üzere. Nazar diyor İmam Ahmed'in müstedinde Ebu Davud, Tirmizi'de hadisler. Nazar diyor dağı yerinden oynatır. Başka bir hadiste Neredeyse diyor Allah'ın kaderinin önüne geçecekti diyor nazar. Burada hasetten kastı da Allah-u Alem budur. Kaderi neredeyse galebe çalacaktı diye. Ama hadisin mukaddimesine girişine dikkat ederseniz, neredeyse fakirlik küfür olacaktı diyor. E bugün nice insan dinlerini neye satıyorlar? Aşağı yukarı dünyalık bir buçuk milyarlık maaş için satıyorlar. Ne yapalım diyor, nasıl geçineceğiz diyor. Adam bak tevhide anlamıyor değil ha. Bunlar yanlış demiyor cevap verirken. Diyor nasıl geçineceğiz, nasıl yaşayacağız? Adam birine tevit anlattık da Anadolu'da bir yerde adam bize dedi ki taş mı yiyorsunuz siz dedi. Yok dedim İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Allah'ım da olsun, sizin gibi dedim. Siz meyve sebze her şeyden yiyoruz elhamdülillah. Şeytan ona öyle bir gösteriyor ki yani böyle bir din yaşanamaz. Böyle böyle bir din çünkü fakirliktir, yokluktur. Halbuki bilmiyor ki Allah'a kul olsa yerlerin ve göklerin hazineleri Allah'ın elinde yani. O kafirlere rızkı veren Allah, Allah değil mi? Sana niye vermesin yani? Allah toprağın altındaki karıncanın rızkını unutmuyor her gün veriyor da. He? Seninkini mi unutacak yani? Karınca senin yanında çok mu daha büyük? Ufacık bir şey toprağın altında yani. Rahman ona her gün rızkını gönderiyor ölmeyeceği kadar. Seni mi unutacak? Sen Allah'tan korkarsan Allah da sana ne yapar? يَجَعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Çıkış yaratır. Ahlakı bozan sebeplerden bir tanesi de üzüntüdür. Üzüntü insan aklını karıştırır. Kalbini işgal eder. Tahammül ve sabrını azaltır. Keder öldürücü zehirdir denilir. Yine denilmiştir ki üzüntü müzminleşmiş kalp hastalığıdır. Şair şöyle dedi diyor. Hayatın üzüntü ile beraberdir. Hayatının sonu da üzüntüyle biter. Bir iş bitti denli mi noksanı açılır. Zevale yüz tutar. Bir nimete nail olunca sahip ol. Musibetler nimetleri izale eder. Allah'ın intikamı süratlidir. Dünyanın nimeti zehirlidir. Yediğin her balda muhakkak zehir de vardır. Kıpırdayan nicesinin kaderi belli bir zamandadır. Hücum edene kadar insanlar onu bilemezler. Allah rahmet etsin. Güzel söylemiş Hastalık da ahlakı bozan sebeplerden başka bir tanesidir demiş İmam Muhaverdi. Hasta insan cismindeki itidali kaybettiği gibi tabiat ve ahlakındaki itidali de kaybeder tahammülsüz kalır. Yani ahlakın bozulmasının başka bir sebebi de insanın fiziki hastalığıdır. O fiziki hastalık her ne çeşit olursa olsun fark etmez. İnsanı ahlaksız yapar, tahammülsüz yapar. Ondan sonra e, tabii zayıf düşen bir bedene şeytanların tasallutu beraberinde bir o kadar da artar. O tasallut neticesinde de e, şeytanın, şeytani ahlakın o insana yer etmesi söz konusu. Çünkü şeytan kanın damarlarda aktığı gibi gezer. Bu sefer o ahlaksızlık o insana sirayet eder şeytanlar. Zaten şeytanların hepsi ahlaksız, zaten şehvetliler. Dünyayı çok seviyorlar. Bakarsınız ki o adamda şehvetliği. Dünyaya karşı, o adamda e, Dünyayı çok seven Ahlaksız Allah'a itaatten Uzak duran, böyle bir insan Bir diğer sebebi Son sebebi ahlakı bozan Yaşlılık da insan ahlakını bozan Başka bir sebeptir Normalde insan yaşlandıkça Edeplenmesi gerekir ama maalesef Yaşlılık insan ahlakını bozuyor Diyor ki İmam Maverdi Gençlik ve kuvvetin hayata tesir ettiği gibi Ahlaka da tesiri vardır Cisim zayıflayınca ağırlıklara tahammül edemez olur insan. Nefis zayıflayınca sabra azalır. Yani sabrın da azalmasının sebebi nefsin zayıflamasıdır. Sabra karşı zayıflamasıdır. Mansur ennem şu şiiri söylemiştir diyor. Gençliğimin şerefini tam olarak yerine getirmeden geçti gitti. Dünya da ona tabi oldu. Ey sevgilim sen gençliğin kaybını daha tatmadın. Onun üzüntüsünü de çekmedin. O sebepten özür kabul etmezsin. Gençlik günleri ne kadar da kısaymış, onun geçmiş hatıralarının lezzeti hala duruyor. İhtiyarlar ise hangi göz yönelse ve ona baksa ondan iğrenerek kaçar. Her ömrün sana ereceği bilgisiyle teselli olmasaydım gençliği kaybetmenin üzüntüsü beni helak edecekti diye bir şiir söylemiş. İmam Maverdi bunu nakletmiş. Gençlik tatlı bir şey ama geçici bir şey. Geçici bir şey yani. Yani ne kadar yaşarsanız yaşayın bir gün yaşlanacaksınız yani. O yakışıklı arkadaş gidecek yerine derisi buruşmuş kırışmış. Vücudunuza çok bakmayın yani. Öyle şimdi 20 yaşındaki adam geçer aynanın karşısına bakar da bakar. <gülüyor> ya işte şu kadar güzel bu kadar güzel yaşlanınca nefret edeceksiniz aynalarda. Edeceğiz de yani. Ama Allah'ın ayetleri bunlar. Allah'ın imtihanı. O yüzden gençliğini Allah ibadetle geçirmiş bir insan kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek. Niye? Onu kibre, itaatsizliğe sürükleyecek çok etken var. Çok etken var. Ama o sabretmiş onlara. Allah'tan gücü yettiği kadar korkmuş. Gücü yettiği kadar Rabbine itaat etmeye gayret etmiş. Gücü yettiği kadar onun itaatiyle kendini yoğurmaya çalışmış. Allah bu yüzden o gence merhamet ediyor. Ve imanda da gençler daha kavi oluyorlar. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ bir بِرَبِّهِمْ وَزِيدْنَهُمُ <مُودَة> de ayetinde olduğu gibi. Onlar Rabbine bir grup e, iman etmiş gençliği, biz de onların hidayetini arttırdık diyor Allah SWT. Mesela ayette. Baktığınız zaman yaşlandıkça dünya sevgisi artan insanlara. Ya öyle yaşlılar tanıyorum mesela. Adam trilyonluk adam ya. Vallahi adam trilyonluk adam. 5 milyonun hesabını yapıyor ya. Çocukları çikolata alacak verecek hesapta. Bayram günü pintiliğinden şu ülkenin kırmızı çikolataları yok mu? On tane küçük küçük tane tane. Ondan alıyor da çocukları birer tane dağıtıyor az para gitsin diye. Ya ne olur yani ondan birer kutu alsan çocuklara versen ne olur vermesen ne olur. Trilyonluk adamsın sen yani. Ama yaşlanmış yani gülüyoruz ama dünya ve yaşlılık Allah korusun bizi de öyle yapabilir. Allah'tan afiyet diliyoruz. Allah bizi öyle bir hale çevirmesin Burada ahlakın değişmesine tesir eden yedi umumi sebepten bahsettim diyor İmam Maver'de. İnsan ahlakına tesir edip bozan diğer bir hususi sebep daha vardır ki o da bir kişiye karşı duyulan buzdur Buz adamı ahlaksız yapar. Buz ve düşmanlık, kin, nefret, öfke yani telaffuz ederken bile çok iğrenç şeyler. İnsan tiskiniyor yani. Ediyor ama ederken bile o soğukluğu var ya, ürkütücülüğü, yani kin derken çıkıyor zaten ağızdan yani. Kin pis bir şey, buz pis bir şey. İnsanı da ahlaksız yapan bir şey. İnsanın sevmediği kimseye karşı ahlaki tutumu diğer insanlara nispetle değişik olur. Yani normalde mesela sevdiğiniz insana karşı ahlaklı davranabilirsiniz ama sevmediğiniz insana karşı davranışınız asıl ahlakınızı ortaya çıkartacak hasret olacak yani. Onlara karşı davranışınız. Belki adamı İslam'dan önce sokakta görsen suratına tükürürdün adamın yani. Hani çünkü insanlar vardır, cahiliyede de kriterleri vardır, cahiliyede de esasları vardır. Yani hiç mesela işi olmaz öyle bir adam, adamın cahiliyede. Affedersin adam cahiliyede sokak serserisidir, psikopattır. Böyle adamları sırf sokakta tipinden dolayı dövmüştür kaç defa mesela. Ama Müslüman olunca aynı adam sabretmek zorunda kalıyor. Geri geliyor o münafık meclise giriyor. Tokalaşmak zorunda kalıyor. Hal hatır etmek zorunda kalıyor. Hal hatır etmese başka bir fitne. Etse başka bir fitne. Ne yapıyor insan? İster istemez ahlakını bozmamak için sabretmeye çalışıyor. Ama insan sabretmese ahlakını bozar. Ahlakını bozunca da insanlara karşı ağırlığını olur. Allah korusun yok olur. Ahlakın bozulması hangi sebebiyle olmuşsa o sebebin ortadan kalkmasıyla bozukluk da ortadan kalkar. Mani ortadan kalkınca memnun avdet eder, geri döner yani. Mesela ihtiyaç sebebiyle oluşan huysuzluk, ihtiyacın giderilmesi veya zenginlikle zahil olur. Mesela bir kardeşiniz var, ahlaksız biliyorsunuz, bir konuda ahlaksız. Onu o ahlaksızlığa iten bir sebep var. Bu maddi bir sebep mesela veya manevi bir sebep, fark etmez. Size düşen ondaki o ahlaksızlığı giderecek sebebi elde etmektir. Onu kınayıp günah keçisi ilan edip yerin dibine çakıp atmaktansa demiyoruz ki her hatayı affetmek o zaman belli bir yerden sonra enayilik olur. Her şeyde ölçü ve denge vardır. Siz üzerinize düşeni yaparsınız gene ahlaksızdır. Dersiniz haydi yoluna güle güle. İnsanı ahlaksızlığa iten her ne varsa o sebebi bulup, o sebebi giderirsek o kardeşimiz de ahlaksızlıktan ne yaparız? kurtarır Mesela bakıyorsunuz ki adamın ahlaksızlığının sebebi maddi sıkıntısı. Yani adama eleştirmektense birazcık adama maddi yardım toplayıp, o yardımı teslim ederek ahlakını nisbi oranda düzeltebilirsiniz. O ahlaksızlığı gidebilir mesela. ve öbür adamın ahlaksızlığı neden? Bekar kardeşlerim alınmasın. Ev, evli olmayışından mesela. <gülüyor> Üzerinize almayın. Evli olmayışından. O zaman sana düşen o ahlaksızlığı gidermek adına o sebebi, meşru sebebi elde edip, temin edip, o ahlaksızlığı gidermektendir yani. Nice insan da gördük. Bu ahlaksızlıkların o evliliklerinden sonra giderdiler. Bunun misalleri çok arttırılabilir. Vakıada, Müslümanların basiretli Müslümanların var. Ama basiret Allah'tan korkan, işini ciddi yapan, derdi olan, bu gibi insanların işidir. Kötü bir örnek verdim herhalde. Çok gülüyor arkadaşlar. Neyse. Yani netice itibariyle insanı ahlaksız yapan ne varsa o geçerli sebepleri ortaya koyup onları temin etmek insan ahlakını düzeltir Evveliyat kınamak değil, o sebepleri elde edip kardeşlerinize yardımcı olmaktır. Bu konuda inşallah herkes Allah'tan korksun. Kardeşlerini ıslah etsin, kendini ıslah etsin. O sebeple nelerse onları gidersin. İnşallah Allah nasip ederse başka bir derste kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfirke ve tubbileke.